Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencel Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese Merhaba Ee, bu hafta ekonomi, ekolojide tarım konusunu e, ele alacağız. Ne zamandır e, bu alanda e, özellikle spesifik olarak tarımı konuşmak istiyorduk ama e, başka bir takım gündemlerden e, bir türlü e, fırsat bulamamıştık. E, bu hafta bir de bir e, konuğumuz var. E, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul e, Şubesi Başkanı Ahmet Atalık bizimle birlikte e, tarımla ilgili e, detayları kendisiyle e, konuşacağız. Tabii e, Türkiye'de son yıllarda Ee, şehirler, kentler e, çok yoğun bir şekilde e, kentleşme ve ekoloji e, kıyımı altında. Bu da en büyük baskıyı e, tarım arazileri üzerinde e, yaratıyor e, ve e, tarım arazileri, tarım üzerinde tarım yapılan araziler giderek e, kayboluyor, e, ekim, dikim yapılan e, üretim e, al, miktarları azalıyor. Giderek daha fazla tarımsal ürün e, İthal ediyoruz e, Bütün bunları şimdi e, Konuğumuzla e, birlikte konuşacağız e, Serkan belki sen de e, Konuğumuza sözü bırakmadan önce e, Bir şeyler söylemek istersin Evet, yani Konuğumuzu anlatmak istiyorum biraz aslında Ahmet Atalık İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı kendisi Ben e, Yıllardır e, Çevre gazeteciliği yaparken e, Herhangi bir tarımla ilgili bir konu olduğunda açıkçası e, ilk başvurduğum kaynaklarımdan birisidir. Kendisinin çok yetkin olduğunu e, düşünüyorum ve biliyorum. E, Ahmet Atalı sözü hatırlarsan sana e, mutlaka konuk edelim. konuş e, Konuşalım kendisiyle. E, ön, önerme sebebim şuydu. Geçenlerde bir açıklama yapmıştı. Yırca e, meselesiydi. Oradaki Hı. zeytinliklerle ilgili mesele e, sırasında. Yani oradan Yırca'daki zeytin katliamından öğrendiklerimiz di başlığıyla de bir açıklama yaptı. Çok önemli detaylar vardı. Aslında e e ...en aklımda kalıcı detay da şu... ...gerçekten çok trajik komikti... ...ben mesela atlamıştım onu... ...İdris Güllüce oradaki 6666 ağaç... ...kesildiğinde bir gece de yok edildi... ...yeldikten sonra... ...bir açıklama yaptı... ...vah vah nasıl olur bu dedi... ...nasıl kıydılar bu ağaca dedi... Ee, ...ama e, Ahmet Atatürk şuna hatırlattı... ...orada bir çet süreci vardı... ...ve e, o çet sürecine onay veren de... E, ...kendisiydi... ...ben burada sözü hemen kendisine bırakayım... ...ne olmuştu yani... Bu siyasetten hep alıştığımız bir jargonu mudur böyle yapmak? Nedir sizden bir kısacık bu, bu bunun özetini dinleyelim. Doğru... Sonrasında da e, diğer tarım konusundaki konularıma geçelim. Aslında yayına konu olmayan zaman zaman bir araya geldiğimizde sık sık aramızda tartıştığımız üzere kanunlar, yasalar aslında çok güzel çıkıyor. Ama bir ancak hükmü taşıyor ve bu ancaktan öncesini unutun bundan sonraki asıl geçerli olandır şeklinde bir takım düzenlemeler yapılıyor. Şimdi tabii ki Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın o güzel ve manalı sözü üzerine yoğunlaşmak üzere zeytincilik kanunları. Kanununda bir takım değişiklikler yapılmak isteniyor ee, süremizi de göz önünde bulundurarak bu kısımla ilgili olan hı hı. E, şu kısmına ben değinmek istiyorum zeytinlik sahaları artık zeytinlik sahaları koruma kurulu. Koruyacak. Evet. Ve e, Türkiye'de artık her e, işin bir kurulu oluşmaya başladı e, ağırlıkta olmak üzere kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşuyor ve e, sonuçta da e, bu e, sivil toplum kuruluşlarından da bir veya iki kişi bu kurullara e, monte etmek suretiyle kurullar oluşturuluyor. Yasa hayır dese bile bu kurullar inisiyatif kullanıyor ve sonuçta da ilgili bakanlığı evet dediğinde de dedi, e, ne yazık ki işlerlik Yasa kazanıyor. Evet, yani yasamız var hukuk devletiyiz ama oluşturduğumuz kurulların davranış şekilleriyle bağlantılı olmak üzere e, oy çokluğuyla geçiyor çünkü. E, bu nedenle de ne yazık ki yasanın hayır dediği şeyler kurullar evet dedi diye e, ilgili bakanlığı da yasayı deil kurulları birazcık ön planda. Eğer iyi itiraz eden yoksa kurulun içerisinde. Kurulu biraz ön planda görerek evet diyor. Şimdi bu zeytinlik sahalarla ilgili şunu söylemek isterim. 9 kişilik bir zeytinlik sahaları koruma kurulu oluşturulacak ve bunun 7 kişisi kamu kurumlarından oluşuyor. E, başkanı diğer birçok kurulda olduğu üzere vali olacak. Hemen valinin söyledikleri de çok manalıydı orada. Onları da hatırlamakta makta fayda var. E aslında Irak, Suriye ve Ukrayna'da kesilen ağaçlar göz önünde bulundurulduğunda bu Yırca'da kesilen evet. ağaçlar o kadar önemli değil demiş. Ben de hemen bir ek yapayım. <gülüyor> Taner e, Taner Yıldız da şunu söylemişti. Yani bir, koskoca bir orada bir yatırım yapılacak. Termik Hı. santral yatırımı evet. yapılacak. 100 tane, 200 tane zeytin ağacının bir hükmü olmaz gibisinden bir açıklama yaptı. Hemen bir ek yapayım. Evet o e, bir 100 tane 200 tane zeytin ağacıydı, tarım arazisiydi derken bakın son 10 yıllık süreçte Belçika'nın yüz ölçümü büyüklüğünde tarım arazisi bugün artık tarım alanları içerisinde yok. TÜİK'te kayboldu. E, 30 milyon dekara yakın tarım arazisi artık ekilip biçilmiyor. Ne olduğunu bilemiyoruz. Detayı gözükmüyor. E, ama... Belçika yüz ölçümü büyüklüğünde tarım arazimiz artık tarımda yok ki bu çok büyük bir miktar. Böyle giderse Türkiye artık hani tarım ülkesiydik falan diyoruz da öyle bir özelliğimiz... Son kaç yılda hmm. Belçika kadar bir toprağımızı kaybettik? Son, Son 10 yılda. Son 10, yani 10 yıllık süreçte... Bir cümleymiş gibi geçiriz ama çok evet. vahim bir durum var ortada. Ne yazık ki ürkütücü. Bilmiyorsak rahat yaşıyoruz ama bu rakamları biliyorsak bizim gibi ürkerek yaş yaşamaya başlıyoruz çünkü... Çünkü nüfusumuz hızla artıyor, tarım arazilerimiz çok hızlı küçülüyor. Dolayısıyla ne üretirseniz üretin e, karnınızı doyuramadığınız takdirde e, perişan bir topluma döner toplum ve iklim değişikliği ve e, çok uluslu şirketlerin dünya tarım ticaretindeki etkilerini de göz önünde bulundurduğumuzda e, ne kadar paranız olursa olsun hiç öyle güçlü bir orduya askerinize gerek yok. Ne kadar paranız olursa olsun e, tohum üretmiyorsanız, üretim yapmıyorsanız, yerel çeşitli önem vermiyorsanız dışarıya bağlı bir hayvan hani azaldı kurbanlığı bile, ithalet samanı bile ithalet, buğdayın ana vatanıyız buğdayı bile ithalet şekline ne yazık ki dönüşmüş vaziyetteyiz şu anda. Bu böyle devam ederse Türkiye iklim değişikliğini de işin içine kattığımızda bizi onları satanlar da zor günler geçirecekler ve paramız var bize satın dediğimizde alamayacağımız günler gelecek. O zaman tarım arazisi Tohumumuza, suyumuza, havamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunlara sahip çıkamayan toplumların geleceği olmuyor. Tarih böyle örneklerle doldur. Şeye dönersek, kurula dönersek, e, valimiz çok önemli örnekler vermişti. E, Irak, Suriye ve Ukrayna'da kesilen ağaçların yanında hiçbir şey diye. Bakın kısaca geçeyim. Irak ve Suriye bugün canıyla uğraşan can güvenliği olmayan e, iç kargaşalar, huzur bulamamış ülkeler. Her gün pazarlarda patlayan canlı bombalarla yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bu Suriye Irak gibi bir ülkenin e, zeytin konusunda örnek verilmesi bir e, zaten gariplik. E, artı Irak'ı ben inceledim. Amerikan işgalleri hariç zeytin ağacı sayısını sürekli arttırmış bir ülkedir. Amerikan hmm. işgalleri hariç. Dolayısıyla örnek yanlış Har bir örnek. Kesinlikle yanlış. Evet. Daha da yanlış bir örnek vereyim Ukrayna'yı telaffuz edince sayın vali Allah Allah Ukrayna'da da mı zeytin yetişiyormuş <gülüyor> bizim haberimiz yok diye FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 1960'dan beri istatistiklerine ulaşabiliyorsunuz internet üzerinde. Açtık baktık 60'dan beri 1960'dan beri Ukrayna'da ne bir zeytin ağacı var <gülüyor> ne bir zeytin üretimi. Yani kurulun başkanı valiler olursa demek ki bir tane zeytin ağacımız bile mi kalmayacak korkusuz. Manisa valisinin açıklama. Orasıydı, tabii, tabii. Yani ben, tabii ben ben ben evet. de bunları İlk kez duyuyorum. Hakikaten yani üstünü çizmek istiyorum. <gülüyor> Gerçekten çok trajik komik bir şey. Yırcı'daki zeytinler katledilirken Manisa valisi çıkıp Ukrayna'da, Ukrayna'da da, da kesiliyor şey falan vermesi. demişti. 1960 mı dediniz yani? 1960'da 1960 bu yana. Öğren. Bu yana Öğren. öncesinde de yoktur. <gülüyor> veri yoktur zaten. O günden bugünü de zeytin ağaçları yokmuş. Çok ilginçmiş. Evet. Buyur, Benim de bir e, sorum olacak bununla ilgili yine işte e, tamam bu kadar ağaç katledildi. İşte e, termik santral e, yatırım vesaire o gibi şeyler söylendi. E, bunları bir yana koyalım. ama. Bir de tabii chat e, olumlu kararının iptali e, olgusu var şu anda karşımızda olan. ama yürütmesi bu ağaçlar, durdu. Yürütmesi durdu şu anda. E, şu anda bu ağaçların kesilmesi... E, Ortada kaldı yani bu yapılmış oldu bittiye getirildi ve bitti. E, o zaman ne olacak peki hani şu anda? Bak çok ilginç bir şey var burada çok komik başka bir şey söyleyeyim. <gülüyor> e, oradaki zannedersen mal müdürlüğüydü. E, şimdi ceza kestiler oradaki kesenlere ve yedemin olarak köylüleri tayin etti. O kesilen ağaçları da koruması için köylülere emanet etti. <gülüyor> Muhtara, <gülüyor> köyün muhtarı Mustafa <gülüyor> Bey'e e, zimmet dediler ağaçları. O Canlıyken ağaçlar, koruyamadık şimdi ne yapalım bu ağaçları da kesilmiş, Özel güvenlikten dayak yiyen köylere. Evet, evet evet o köylüleri emanet ettiler. Yani trajik olan devrilmiş ağaca emanet ediyorlar. Kesilmiş, kesilmiş, artık yaşamı bitmiş, yaşamı bitmiş ağaçları emanet ediyorlar. Ve o ağaçlar kesilmesin diye köylüyle ve oradaki çevreci arkadaşlarımızla birlikte o, o öf, kepçelerin önüne... E, yıkan, kesenlerin önüne geçmeye çalıştıkça ne yazık ki dayak yediler. Elleri kelepçelendi. Yerlerde sürüklendiler. Ve bunlar olurken yardımına e, devletin kolluk güçleri gelmedi. Hemen gelmedi. Olay bittikten sonra intikal edildi. E, dolayısıyla olay oldu biterken e, kolluk güçleri ortada yok. Özel güvenlik her türlü eziyette bulundu. Ve e, olay bittikten Ağaçlar katledildikten sonra o ağaçlar muhtara zimmetlendi. Ve işin ilginç tarafı bir şey yapamayacağını anlayan şirket oradaki insanlara eziyet ettirdiği, güvenlik görevlilerini işten attı ve oradaki köylü gitti o kendini döven e, özel güvenlikçinin e, bu insanların e, işine niye son veriyorsunuz diye gitti Yine onlara sağladı. da destek oldu öyle bir köylümüz var bizim Anadolu insanı böyle evet. e, o çevre e, baka, bakanı İdris Güllüce'nin e, enteresan açıklamasını nasıl nasıl kıydınız ona ya diye tam 15 gün sonra bunu <gülüyor> diyebildi ağaçlar yerle bir edildi ...dikten sonra ve şöyle bir enteresan açıklamada da bulundu. Şirketle ilgili dedi ki akıllı bir adam olsaydı boş üzerinde zeytin olmayan bir araziyi satın alırdı dedi. E şimdi bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buna çet olumlu kararı vermiş. Adam da siz bana bakın verdiniz ben bunu izin sayarım diye yerle bir etmiş. Sonra bu kurumun bakanı çıkıp böyle talihsiz bir açıklamada bulunabiliyor. Ya tabii çok ki. çok danışıklı bir şey. Yani bizler sizler işin altyapısını bildiğimiz için yani oraya o çet chat... ...olumlu raporunu veren de... ...sonuçta Çet Genel Müdürlüğü... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı... ...yani aynı bir birimin başındaki evet. insan... Bunu söylüyor tabii ki birçok insan kamuoyu bilmediğini düşündüğü için aslında birçok zamanda bilmiyoruz. Hakikaten evet. araştırmıyoruz, bakmıyoruz, öğrenmiyoruz derinlemesini. Ee, ama bizim görevimiz de bunları insanlara hatırlatmak, bunları söylemek. Evet. İşte bu kurulların bu kadar hızla artmasının bir sebebi de aslında kamuoyunun bilmesini de biraz engellemek gibi geliyor bana. Çünkü e, böylesine karmaşık bir sistem kar oluşturduğunuz zaman kimse bu işle özel olarak ilgilenenler dışında... İşin e, kaynağına inemiyor, neyin neden olduğunu bulamıyor, nereden çıktığını bulmakta zorluk çekiyor. Bunun da bir sebebi bence biraz o diye düşünüyorum. Bir de çevre mücadelesi konusunda özellikle nükleer santrallere karşı mücadele veren birçok arkadaşımız var. Onlara da şu hatırlatmayı yapalım. Zeytincilik kanununda yapılması düşünülen değişikliklerden bir tanesi de 25 dönümün altındaki zeytinliklerin evet. zeytinlik saha sayılmayacağı konusunda bir tabir giriyor değişiklikte. Girecek eğer çıkarsa önlenemezse. Şimdi bakın 8 Temmuz 2014 yani 4-5 ay önce bir Bu zeytincilik kanunu değişikliği ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir e, tarım komisyon toplantısı oldu. Buraya e, Enerji e, Müsteşar Yardımcısı, Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı katılarak şöyle bir tabir kullandı. Bunu atlamamak gerekiyor. Bu. E, Bakıyorsunuz diyor Mersin Akkuyu'da e, santral yapacağımız yere e, hemen yakınında 23 dönümlük bir zeytinlik var diyor. E, biraz bir tarafında 8 dönümlük var. Şurasında 12 dönümlük var diyor. Bu zeytinlik kanununu değiştiremezsek diyor. Biz bu e, nükleer santrali yapamayız diyor. Şimdi biz 25 dönümü nereden buldunuz? Hangi bilimsel kriter? Dünyada böyle bir kriter yok dedik. Akkuyu kriterleri. Akku kriteri. <gülüyor> Akku kriteri Yani olaya göre Kanun çıkmaya başladı Kişiye <gülüyor> göre kanun <gülüyor> çıkmaya <gülüyor> başladı yani. hmm. e, Bu da anayasaya Aykırılık içeriyor e, Tabii ki bunlar da göz önünde bulundurulacak Ve davalar açılacak e, Dolayısıyla termik hmm. santraller Konusunda 70 küsur Termik santral yapılması düşünülüyor e, Bir sayın bakan e, Çıkıyor Ee, bu her yer yer gök zeytin ağacı doldu bir şey yapamıyoruz diyor halbuki halbuki devlet bugüne kadar bunu destekledi araştırma enstitüsü bu konuda çeşitler yetiştiriyor bu var yılı yok yılı dediğimiz konu aşılmaya çalışılıyor Türkiye'nin zeytinciliği zeytin üretimi ve yağ üretiminde dördüncü sıradayız ön sıraları zorluyor 167 milyona ulaşmış ama hala bir kısmı ve, meyve vermeyen yaşlılar olan önümüzdeki yıllarda bunlar da meyve vermeye başlayacak. Çok önemli adımlar atılmış. E, dünya e, bizden öndeki ülkeler e, kişi başına yılda 8 ila 15 kilogram arasında zeytinyağı tüketirken yakın zamana kadar 1 kilonun altında olan tüketimimiz daha yeni yeni 2 kilogramlara çıkmış vaziyette. E, katı yağ yiyeceksek tereyağı, sıvı yağ yiyeceksek zeytinyağdan şaşmamamız gerekiyor. Herkesin ulaşımından için üretimin artması ucuzlaması gerekiyor daha sağlıklı insanlar ihtiyarların özellikle hücre yenilemesi için vazgeçmeyeceği bir yağ zeytinyağı hamile kadınların sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek için kesinlikle ve kesinlikle kullanmaları gereken neredeyse tek yağ dolayısıyla bunlar teşvik edilmek gerekirken az önce ne dedik Belçika büyüklüğünde tarım arazimiz zaten yok olmuş. E efendim bu enerji santrallerini kurmak için e, her yer zeytin ağacı doldu gibi bir söylemle karşılaşmamız çok. abes ve Tarım Şşş. Bakanlığı'nın Hı. şeylerini hatırlarsınız. Kamu spotlarını her türlü kullanıma tarım dışı kullanıma yeterince arazi var. Tarım arazilerine kurulan şeylere ruhsat vermeyeceğimizi beyan ederiz diyor. Da aynı, aynı tarım komisyonu toplantısına Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı da katılıyor. Efendim biz bu yasa değişikliğini aynen kabul ediyoruz diyor ki süreden dolayı tüm içeriğini de konuşamadık burada. Yani zeytinlikleri kesmek üzere enerji santralleri kurmak serbest ama bir hayvan sokmak yasak altta hapis <gülüyor> cezası var. Evet. Ee, şimdi şunu anlattınız benim aklıma şu takılıyor. Yine bir kamuoyunun bilgisizliğini getireceğim lafı. Yani e, biz normalde çok somut örneklerle yani bir vatandaş olarak gidiyoruz. E, marketimizden alışverişimizi yapıyoruz. Kışın domatesimizi alıyoruz. Salatalığımızı alıyoruz. Her şeyimizi alıyoruz. Eee Ama, ama tarım to, topraklarının, tarım politikamız değişiyor. Tarım yapmıyoruz artık. Ama bunu insanlar, vatandaşlar bunu e, ne kadar görmüyor farkında. mu, farkında mı değil? Yani fiyatları arttığı için mi farkında olmak zorunda? Ya, ya da e, bu da tarım biçimiyle alakalı tabii e, mevsiminin dışında yemekler. İnsanlar bunu... E, Algılayamıyor. Ne yapmaları lazım? Bizi, gerçekten sizin söylediğiniz senaryolar, bizim gittiğimiz nokta e, ucunda aydınlık olmayan karanlık olan bir noktayı işaret ediyorsunuz. Çok vayın bir tablo ortaya koyuyorsunuz. İnsanlar ne yapmalı? Vatandaş olarak şu anda bizi dinleyen insanlar varsa, buna karşı nasıl bir e, birey olarak yol haritası çizmesi kendisine? Şimdi e, birey olarak e, kullanabileceği en etkili enstrüman se seçim zamanı sandık başına gittiğindeki elindeki oy pusulasıdır. Önce bakacak kendisi gibi düşünen parti hangisi e, en önem verdiği konularda hangi parti nasıl davranıyor e, soruyorum. E, sen e, e, hanımefendi Felin Hanım'da e, gazetecilik yapıyorsunuz. Halkın içinde dolaşıyorsunuz sürekli. Seçim zamanları partilerin seçim programlarını okuyan kaç kişi var? Hiç, hiç kimse Okuluyoruz. yok. Tek tük. E, bizler bile belki yaptığımız işten dolayı birisi sorarsa diye okuyoruz belki zorunluluktan. Hı. Ama halkımız böyle zorunlu olmadığı için bilmiyor, görmüyor ve basın yayın organları. Bakın bugün şurada bazı şeyleri hatırlatma babında da olsa bir e, zaman ve mekan bulduk insanları bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Televizyonları izlediğimde ben bu konular yok televizyonlarda. Radyolar da çok sıkıcı geliyor. Ben de size bir buradan bir örnek vereyim. Yani ben gazetede eee tarımla ilgili bir haber önerdiğimde tarım dediğim zaman insanlar bir duruyor. Yani Karar vericiler, sayfalara haber koy, koymaya karar verenler bir duruyor. Tarım konusu genel anlamda insanlara sıkıcı geliyor. Yani bizim açımızdan da bir zor konu ama biliyoruz ki yani boğazımızdan giren şey tarımla alakalı. Yani en temel kaynağımız tarımla alakalı ama insanlar bunu istemiyorlar bir anlamda hmm. Şimdi buluyorlar. Şimdi tarım deyince niye sıkılıyoruz? Çünkü biz toplum olarak tarihte hiçbir zaman aç kalmamışız. Avrupa'ya gittiğinizde basın yayın organlarını açtığınızda tarımla ilgili her gün yığınla habere rastlıyorsunuz. Çünkü Avrupa yaşadığı dünya savaşlarında Çok aç kaldı. Aç kaldı. Hmm. aç kaldı. Dolayısıyla aç kalmış insan açlığın ne demek olduğunu biliyor. Bugün bizim toplumumuzda hiçbir işiniz yoksa bile bir akrabanızın yanına gidip sığınabiliyorsunuz. Ne kadar sıkılsanız da bunu yapabiliyorsunuz. Artı köyden bulgurunuz geliyor, nohutunuz, kuru fasulyeniz. Falan falan işte e, hala köy bağlantımız var. O köy bağlantımız bir gün koptuğunda insanlar tarım okumaya ne politikada e, hatalar yapıyor. Ama iş geçmiş mi olacak ha, o işte, zaman? Iş işten geçmiş olacak. Bakın bugün... Tarımının tüm altyapı sorunlarını çözmüştür Avrupa Birliği aç kaldığı için bir daha ben ele güne muhtaç olmayayım olduğunuzda bulamıyorsunuz çünkü öyle askeriniz topunuz tüfeğiniz olsa da o yiyecek ekmeği bulamadığınız anda dünyanız şaşıyor. Ee, Avrupa Birliği tarımın bütün altyapı sorunlarını çözmüştür. 2014-2020 e, 7 yıllık yapar bütçelerini ve bütçesinin hala %40'ını tarım ve kırsal kalkınmaya ayırır bu yüzde kırktık de yüzde doksan beşini tarımsal desteklere ayırır. Evet. Hala. Peki Türkiye Türkiye'deki ne kadarını ayırır diye baktığımızda bütçesinin yüzde ikisini ayırır. Yüzde kırk nerede? Yüzde iki nerede? Biz Çünkü Biz tabii ki çok ilerideyiz. Tarım politikalarımızı tamamen çözmüş durumdayız. Hiçbir desteğe <gülüyor> ihtiyacımız yok değil mi? Buradan bu sonucu çıkarmak a lazım. Aynen <gülüyor> öyle gibi. Yani duruma baktığınızda Ağlayı programın başında öyle. bir şey söylemiştim. Ee, tekrar etmeyeyim ama Şunu hatırlatayım bir gün paramız olsa dahi çünkü öyle dönüyor paramız varsa alırız bir gün paramız olsa dahi yurt dışından alamayacağımız günler yaklaşıyor. Dolayısıyla nüfus artışımızı da hesaba katarak tarım arazilerimize suyumuza tarımsal üretimimize tohumlarımıza yerel tohumlarımıza ve havamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Demek ki çözüm önerisi aslında çok basit. <gülüyor> Susuz kaldığımızda e, tasarruflara başlıyoruz. 2007'de çok önemli bir şey örneğini görmüştük. Bir tarım de... politikası ile ilgili de aç kalmamız lazım ki bunun farkında var. A <gülüyor> ama ama o günü beklemeden benim önerim şudur. Ee, bir paketlerde mesela bir şeyler alırken örneğin bir pirinç almaya gittiğimde ben menşeyi yazar. Menşeyine baksınlar. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerini tercih etsinler ki o çiftçi zevk ve şevk onu üretmeye devam etsin. Onu üretmeye devam etmez isek e, yurt dışına e, mahkum kalıyoruz ve iç piyasada kullanacağımız döviz rezervlerimiz, ekonomiyi canlandıracak atılımlarımız ithalatta başka ülkelerin haklarına yöneliyor. Yerli tüketimi e, yönelmemiz gerekiyor. Bir de şunu ben çok e, destekliyor ve e, güzel buluyorum. Tohum takas şenlikleri başladı Türkiye'de. Yerel tohumlar en ucra dağ köylerine kadar giderek toplanıp çoğaltılıp e, dernekler aralarında ve çiftçilerle tohum takasları yapmaya başladılar. Bu da yerel çeşitlerimizin yayılması üzerinde koyu. çok güzel bir adım. Hatta e, Ege'de bazı Kasabalarda ve civar köylerinde yerel tohum teşviki ve yerel tohumla üretilmiş ürünlerin pazarları oluşmaya başladı. Ve insanlar buralara rağbet etmeye başladı. Dolayısıyla çok güzel bir adımdır. Ha Büyük kentlerde bu biraz daha zor oluyor ama Anadolu'da yayıldıkça büyük kentlerde yavaş yavaş oluşturacakları yapılarla bunları zorlayacaklardır. E, en basitinden... E, yerli üretimlere yönelmemiz evet, gerekiyor. Şimdi süremiz, süremiz de doldu. Evet. Ben de Pelin'e <gülüyor> vermeden önce son söz <gülüyor> olarak şunu söyleyeyim. Çok hızlı aktığımız. Evet, evet bir arada öze, vermedik özellikle. Özelleştiri de yapayım hemen. Dediniz paketlere bakın. Yani hani azıcık duyarlı olduğumuzu, gazeteci olduğumuzu düşünürüz ama yani bunu bunu da yapmıyorduk. Biz de bundan sonra bunu yapalım. Bakalım paketlerimize. Yani evet. ürünleri almaya çalışalım. Mesele e, insanlara çok uzakmış gibi geliyor. Doğru diyorsunuz. Aç kalmadığımız için hiç mesele bizim e, birinci sorunumuz değilmiş gibi <gülüyor> ama gelecekteki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Bence en önemli meselelerden bir tanesi ısrarla evet. insanlar sıkı Bunları anlatmaya devam etmek lazım. E, pelin'i bırakmadan önce evet, e, de çok teşekkür ederim. Tabii, e, daha daha işte. sonraki Aynen. programlarımızda yine e, tarım konusunu ele alırız. Böyle yarım saate zaten sığdırılabilecek bir e, konu e, başlığı değil. E, çok e, derin bir konu ve üstelik e, çok da fazla bu programın başında söylediğimiz kentleşme ve ekoloji kırımı e, en fazla e, tarım arazilerini etkilediği için... E, bu hafta Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalı'ı e, ağırladık. E, önümüzdeki e, programlarda yine kendisini konuk edip tarımdaki gelişmeleri e, kendisinden dinleriz e, diye ümit ediyorum. E, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençay Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. Açık Radyo program desteği olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.